Bismillahirrahmanirrahim Şeytanın Adem'in iki oğlundan birini tuzağa düşürüp kardeş katili yapması Kardeşlerim şeytan Adem'in iki oğlundan birine tuzak kurdu. Onu o kadar yüklendi, o kadar yüklendi ki, sonunda onu kardeş katili yapana kadar peşini bırakmadı. Sonunda onu tuzağına düşürdü. Babasının öfkesine Rabbinin isyanına ve gadabına saldı. Ve böylece kardeşlerim, şeytanın tuzağına gelen Adem'in iki oğlundan biri olan Kabil, kardeşi Kabil'in kanını içti. Hazreti Adem'in zürriyetine katilliği sünnet eyledi, bir yol açtı. Bakın Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz diyor ki, her ne kadar haksız yere bir kimse öldürülmüş olsa Adem'in ilk oğluna bu haksız katilliğin günahı kadar günah hissesi yazılır. Çünkü Adem oğulları için bunu adet eğleyen ve ilk kan odur buyuruyor. Kardeşlerim böylece şeytanın tuzağına düşüp Kardeş katili olmakla hem yakını ile bağını kesti hem ana babasına karşı geldi hem de kendisini yaratıp büyüten Rabbinin öfke ve gadabına layık oldu görüyor musunuz bir şeytanın vesvesesi bir ona kulak verme insanı ta nereden nereye getiriyor değil mi? Allah hakkıyla iman eden nefsini ıslah eden dinini hakkıyla öğrenip hayatına geçirenlerden eylesin görüyorsunuz aynı zamanda da kendisine ne kadar büyük zulüm etti değil mi yine şeytanın tuzağıyla ile azabın en büyüğüne kendisini attı en büyük sevaptan ebedi saadetten mahrum oldu sonra iş doğruluk ve dürüstlük üzerine cereyan etti ümmet bir din ibadet edilip sığınılan mabud biridi bakın Rabbimiz fân ve Hüveteala ne diyor kardeşlerim İnsanlar bir tek milletten başka bir şey değildi sonradan ayrılığa düştüler eğer Rab'bundan bir söz gelmemiş olsaydı ayrılığa düştükleri konuda hemen aralarında hüküm verilir, işleri bitirilirdi diyor Yunus 19'da. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala Bakara 213'te şöyle diyor kardeşlerim. İnsanlar bir tükemetti. Allah peygamberleri müjdeciler ve uyarıcılar olarak gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri konuda insanlar arasında hükmetsinler diye diyorum. Evet. Fata de şöyle diyor kardeşlerim. Adem ile Nuh arasında on asır geçmiştir. Ve bütün bu asırlarda insanlar Allah'ın hidayeti üzerinde doğruluk ve dürüstlük içinde yaşamışlar hak bir din ve şeriat üzerinde bulunmuşlardır. Fakat daha sonraları ihtilaf baş göstermiş, Yüce Allah da bunun üzerine Nuh Aleyhisselam'ı elçi olarak göndermiştir. İlk Nebi Adem Aleyhisselam olduğu gibi, ilk Resul'da Nuh Aleyhisselam olmuştur. Nuh, insanların ihtilafa düşüp de Hak dinden ayrılmaya başladıkları sırada gönderilmiştir. Evet. Abdullah ibn Abbas da yine bu konuda şöyle diyor kardeşlerim: İnsanlar önceleri bir tek ümmetti. Hepsi İslam üzerindeydi. Hepsi bir tek mağbura tapıyorlardı. Evet. Sonra ne oluyor? insanlar küfür üzerinde bir tek millet halinde oluveriyor Hasan ve Ata şöyle diyorlar kardeşlerim insanlar Adem'in vefatından itibaren Nuh'un gönderilmesine kadar bir tek millet halinde ve küfür üzerindeydiler hepsi kafir olup hayvanlar gibi yaşamaya başladılar sonra Allah Nuh'u gönderdi İbrahim'e elçi gönderdi ve diğer peygamberleri gönderdi yerhamı Kerlahoğlu hadi bir su iç şey. Allah'ın selamı Allah'ın elçilerinin üzerine olsun Evet arkadaşlarım Elhamdülillah dedin mi yerhamı evet kardeşlerim demek ki insanlar önce tek bir ümmetti. sonra ayrılığa düştüler şimdi bizim burada yakalatmak istediğimiz husus şu bakın Allah'ın düşmanı şeytan bütün gücü ve hıncıyla çalışıp insanları ihtilafa düşürdü sonradan da insanlar iki kısmı ayrıldılar yakalanması gereken önemli nokta bu kardeşlerim. Bir kısmı hak yolda devam ederken diğer bir kısmı ise küfür ve şirk yoluna saptılar. Taşlara, putlara tapınır oldular. Ahireti de inkar ettiler. Şeytanın puta tapanları ilk aldattığı şey onları kabirlere ve kabirde yatanların suretlerinde yapılan heykellere aşırı hürmet ve düşkünlük göstermeye teşvik etmesi olmuştur kardeşlerim. Onlar önce bununla sırf kabirdekilerin hatıralarını canlandırmak istemişler. Onları sevip sayıyor, hürmetle anıyorlardı. Fakat daha sonra onlara tapınmaya onları birer ilah saymaya başladılar. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala bakın o durumu bize nasıl haber veriyor? Dediler ki: "Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Ne Vedi, ne suayı ne Yegusu, Yeuku ne de Nesri." Evet. Nuh 25'te, 23'te. İmam Bukhari sahinde i̇bn Abbas'tan şöyle rivayet ediyor kardeşlerim. Bu isimler Nuh Aleyhisselam'ın kavminin salihleri, evliyası olan zatların isimleriydi. Onlar vefat ettiği zaman şeytan onların makam ve meclislerine kendilerinin heykellerinin yapılıp dikilmesini ilham etti. İşlerine gizlice bu düşünce ve manayı fısıldadı. Onlar da bunu yaptılar. Ve o suretlere onların isimlerini verdiler. Fakat onlar asla onlara tapmıyorlardı. Sadece onlara olan sevgilerinden onları hürmetle anıyor, onları unutmaya çalışıyorlar, unutmamaya çalışıyorlardı. Fakat daha sonraki nesiller daha da ileri gidip o suretleri putlaştırdılar. Onların yapılış sebebini düş bütün unutup onlara tapılmaya başladılar. Evet. Bunu İmam Buhari kitabı tefsirde naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. İmam İbni Cerir'de Muhammed bin Kays'tan şöyle nakledilir. Bu isimlerin sahipleri Adem bazı adamlar, süleha ve evliya kimselerdi. Ve bunların kendilerine tabi kimseleri vardı. Onların bu talebe ve yetiştirdikleri insanlar onları çok seviyorlardı. Onlar vefat ettiği zaman bu talebeleri, onu sevenler dediler ki eğer onların suretlerini yapıp önümüze koysak onları daha çok hatırlamış, bu vesileyle ibadeti olan şevkimizi artırmış oluruz. Çünkü onlar ibadette çok ileri bulunan zatlardı. İşte kardeşlerim bunu yaptılar. Fakat onlar bu heykelleri asla tapmadılar. Onlar öldükten sonra şeytan bunların yerine geçenlere gelip sizden öncekiler bu heykellere tapıyorlardı. Çünkü bunlar onlarla Allah arasında birer vasıtadırlar. Sizin de bunlara tapmanız lazım diye onlara durmadan vesvese verdiler. Onlar da şeytanın bu vesvesesine kapılarak onlara tapınmaya başladılar. Evet kardeşlerim bu konuda gelen rivayetler bunlar. Demek ki iblisin saptırma yollarına baktığımızda hakikaten iblis insanların arasına çok rahatlıkla girebiliyor. Bakın Hişam'dan nakilde babam bana dedi ki Ved, Suva, Yegus, Yevuk ve Nasır aslında Süleha ve Evliya zatlardı. Bunların hepsi bir ay içinde vefat ettiler. Yakınları buna çok üzüldü. İşlerinden biri dedi ki ey kavmim ben size onların suretinde 5 adet heykel yapı vereyim mi? Yavrum bir çay koyayım. Size bu suretleri yaparım fakat onlara onların ruhunu veremem. Heykelleri canlandıramam. Kavm evet yapıver dedi ve bundan dediğini yaptı. 5 adet heykel yapıp, yapıp dikti. Onlar yakınlık derecesine göre o yakının heykeline gelip tazimde bulunuyor. Heykelin etrafını tavaf ediyor ve bundan ileri bir şey yapmıyorlardı. Fakat birinci nesil Mehla İloğlu, Bürdün zamanı aynıydı. Fakat ondan sonraki ikinci nesil tazimde biraz daha ileri gittiler. Üçüncü nesil ise daha da ileri gitti ve zaman ilerledikçe tazimde daha da aşırılık oldu. İşte bu üçüncü nesil işi iyice azıttı ve bizden evvelkiler bunlara sırf bunları kendilerini Allah'a yaklaştırmakta şefaatçi olsunlar. Allah'la kendileri arasında vasıta olsunlar diye tazimde bulundular deyip onlara tapınmaya başladılar. İşi azıtıp küfürde yol almaya başladılar. İşte bunun üzerine Rabbimiz Subhanahu ve Teala onları putlara değil ancak Allah'a tapınmaya davet etti. Fakat onlar İdris peygamberi dinlemediler. Onu red ve inkar ettiler. Yüce Allah da İdris'i yüce bir makama yükseltti. Onlar ise küfür ve şirk içinde yaşıyor. Gittikçe daha da ileri gidiyorlardı. Derken kardeşlerim Yüce Allah kendilerini bundan kurtarsın diye Nuh aleyhisselamı gönderdi. O sırada Nuh aleyhisselam 480 yaşındaydı. Onları bütün gücü ve dikkatiyle Allah'a davet etti. Fakat onlar kendisini yalanladılar. Red ve inkar ettiler. O da nihayet Allah'ın emriyle bir gemi yaptı. Bu sırada gemisi kendisi de 600 yaşındaydı. Nihayet Tufan başladı. İnkarcılar tufanda boğulup gitti. Bundan sonra Nuh Aleyhisselam kendisine inananlarla birlikte 350 sene daha yaşadı. Adem ile kendisi arasında 1200 sene vardı. Tufan suretinde bu suretler Cidde tarafına sürüklendi. Sular çekildiği zaman bu heykeller Cidde sahilinde bulundu. Aleyküm selamu ve rahmetullahi ve rekatim. Evet kardeşlerim. Malik bin Haris, Ved adındaki butu gördüğünü söylediği zaman, ona kendisine rica edip, onu bana sanki gözlerimle görmüş gibi anlatır mısın dedim. O da dedi ki, Ved çok büyük, küsseli bir adam gibi bir heykeldi. Üzerinden ridası ve izarı olmak üzere iki parça elbisesi bulunurdu. Üzerinde kılıç ve omuzunda yay vardı. Önünde de bir kısa mızrak vardı ki ona bir sancak bağlanmış. Bir de içinde oklar bulunan bir torba bağlanmıştı. Evet. Yine Malik bin Harise'den gelen rivayette kardeşlerim Vet adındaki puta içilmesini söylermiş. Yine Malik dedi ki sonunda ben Halit bin Velet'in onu parça parça ettiğini de gördüm. Ali vesselam kendisini vedi yıkmakla vazifelendirdiği zaman Halit onu yıkmaya gitti. Fakat Avf bin Udre oğulları buna mani olmak istediler. Buna Amur el Ejder oğulları da katıldı. Halit de kendileriyle çarpıştı ve onları öldürüp vedi yerlen bir etti Allah kendisinden razı olsun bu putlara tapılması için Amr'ın verdiği kesin emre itaat edenlerden biri de Muğdar bin Nizare'de o da Su'a adındaki putu Haris bin Temim'e teslim etti sonra Meshaç kabul cevabını verdi ve Kabilesi adına Yegus'u Enum bin Amr aldı. Sonra Hemdan Kabul diye nida etti ve Malik bin Merset kabilesi adına Yığık adındaki putu teslim aldı. Buna da Hemedanlılar ve bazı Yemenliler tapındılar. Sonra Hımyer kabilesinden teslim alan Madikerip oldu. Her kabile ve kabileye yakın olanlar putlarına tapınır oldular. Ve bu hal İslam'ın huzur ve galebesine kadar böylece devam etti ve bilindiği gibi İslam bütün bunları ortadan kaldırıp temizledi evet kardeşlerim bu ta geçmişte olanlar olan ifadeler ama dikkat ederseniz İslam her ne kadar gelse huzur verse temizlese de küfür de var karanlık da var karanlık kişiler de var kardeşlerim her ne kadar puta tapıcılık İslam'da olmasa da geçenlerde bir hadis-i şerif zikretmiştik hatırlar mısınız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmette puta tapıcılık olmadıkça kıyamet kopmayacak diyor düşünün konumuz şeytanın tuzakları olması hasebiyle İbn Kayyım Allah kendisinden razı olsun çok güzel tespitlerle öyle bir eser hazırlamış o gün o insanları o noktada ifsad eden iblis bugün bu ümmeti sırf Muhammed ümmetini ele alalım kardeşlerim aynı üslupla aynı metotla aynı sözlerle kandırmamış mı? Ta Nuh'un zamanında sakına ve ved yuvuk, nesir yani bu ilahlarınızı bırakmayın diyen iblis biz bunlara tatmıyoruz ki bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz aracı kılıyoruz diyenler bugün de aynı şeyleri demiyorlar mı kardeşler Allah bize hidayet etsin Rabbim hidayetimizi artırsın doğruyu göstersin aklın ve naklin doğrultularının neler olduğunu berrak şekilde anlayanlardan eylesin kardeşlerim hislerin bizi sevk ettiği yerlerle nasların bizi sevk ettiği yerler her zaman farklıdır bu İslam dini, his dini değil Allah'ın kemale erdirdiği vahiy dinidir Allah anlayanlardan eylesin kardeşlerim evet bu da iblisin burada tapıcılıkla kandırdığı vakalardan kardeşlerim Arapların daha başka tapındıkları da vardı Lat ve Uzzaputları Bunu biraz tarif edecek olursak Kardeşlerim Lat Dört köşe büyükçe bir kaya idi Bakıcıları ise sakifliydi Üzerine büyükçe bir bina yaptılar Kureyş ve bütün Arap kabileleri Buna tazim ederlerdi Evlatlarına onun ismini verip Zeydullah Teymullad derlerdi şimdiki Taif mescidinin bulunduğu yerin sol tarafında yüksekçe bir yerde bulunurdu kardeşlerim Sakif halkı yani Taifliler Müslüman olduğu zaman Aleyhisselatü Vesselam onu yıkıp yakması için Mugure Şube'yi vazifelendirdi Allah kendisinden razı olsun Menat ve Lat'tan sonra edindikleri put uzaydı. Uzza, Uzza Zat-ı Irk denilen yerin üst tarafında Nahle Vadesinin Zalim bin Esad tarafından konulan bir puttu. Üzerine sayıca bina yapıldı. Onu ziyaret edenler ondan ses duyarlardı. Hişam bin Muhammed diyor ki Babam bana i̇bn Abbas'tan şöyle nakletti. Urza bir dişi şeytandır Nahle Vadisi'nde bulunan Mugaylan ağaçlarının ağaçlarından üçüne gelir oradan ses verirdi Mekke'nin fethinden sonra onun tahribi için Halit gönderildi Halide hitabında Aleyhisselatü Vesselam Nahle Vadisi'ne git orada üç Semura göreceksin yani Mugaylan ağacı Bunlardan birincisine vardığında kılıçlan onun dallarını yere indir emrini verdi. Halit gidip böyle yaptı ve döndü. Ali sallatü vesselam orada bir şey gördün mü dedi. Halit bir şey görmediğini söyledi. Ali sallatü vesselam o halde git ikincisini de buda dedi. Halit de gitti, öyle yaptı. Yine Ali sallatü vesselam bir şey gördün mü dedi. Halit görmedim dedi. Git üçüncüsünü de buda dedi. Halit gidip öyle yaptı Orada saçları darmadağın olmuş İki ellerini boynuna koymuş Hizmetçilerini arkaya almış Ve kaçmakta olan Siyahi bir kadın gördü Halit hemen haykırdı Ey Urza sana Subhan değil kufran var Ben gördüm ki Yüce Allah seni alçaltmış Sonra ona darbesini indirdi ve bir vuruşta kerlesini uçurdu. Bir de ne görsün ki ona vurduğu darbede kendisine bu şekilde görünen o varlık bir kömür parçası haline geliverdi. Evet kardeşlerim. Sonra da hizmetçisini öldürdü. Döndüğünde durumu Ali ve Selam efendimize haber verdi. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz işte bu senin öldürdüğün Urza'dır. Artık bundan böyle Arap için uza yoktur buyurmuştur. Allah iblisin şerrinden bizleri korusun kardeşlerim. Evet Arapların putlarından biri de kardeşlerim Zulhula Hulasa idi. Aleykümselamun rahmetullahi Zulhula Zul Halasa beyaz mermerden yapılmış, nakışlanmış, süslenmiş, başına taç konulmuş bir put idi. Üzerine bunun da bina yapılmıştı. Bu da Mekke ile Yemen arasında, Mekke'den yedi günlük bir mesafede bulunuyordu. Harsam, Becile ve Bahile kabileleri ona çok tazimde bulunur. Kurban ve adaklar sunardı. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cerir'e Ya Cerir, şu Zulhalasa putunu parçalamak için sen kafi değil misin dediğinde Cerir bunun üzerine adamlarını alarak oraya gitti fakat hasamiler ile bahiller kendisine mani olmak istedi Cerir onlarla savaştı kalebe etti Zulhalasa'nın binasını yıktı ve ateşe verdi kardeşlerim Zulhalasa bugün Tebale Mescid'in kapı, kapı eşiğine bir eşik taşı olarak konmuştur Allah cerirden razı olsun. <gülüyor> Allah bu ümmette de öyle yiğit sahabelerin sayısını artırsın. Yine kardeşlerim o dönemde devs kabilesinin putu da zulkefveydi. Onlar Müslüman olduktan sonra Ali sallallahu aleyhi ve onun parçalanması işini de Tufayl bin emre verdi. O da onu yakıp yıktı. Evet kardeşlerim. Görüyorsunuz eskiden yaşayan o insanların belki de o güne göre en çağdaş en akıllı geçinen o insanların taptıkları şeylere bakın kardeşlerim. Mesela bakın ey menat eğer sen gerçekten ilah olsaydın içi pisliklerle dolu bir kuyuya bir köpek ölüsüyle birlikte tepe taklak düşmezdin sana da bulunduğun yere de seni din edinene de doğrusu yazıklar olsun diyen sahabeler de çıkmıştır ama bu doğruyu görene kadar şeytan onları o kadar aldatmış ki o kadar aldatmıştı ki Lat, Menat, Uza artık onlar için bir ilah onlara konuşansa onlara göre kafir adledildi Kureyş putlara tazim ve tapınmada o kadar ileri gittiler ki kardeşlerim muhakkak her evde bir put bulunur ondan çeşitli vesilelerle yardım ve bereket umulurdu bugün bizim evlerimizde umuman diyorum biblosundan tut resminden tut nazar boncuğundan tut cevşeninden tut at nalından tut maşallahlardan tut bereket getirsin diye buğday örüp asmalardan tut veya bereket versin diye duvarlara asılan ayetlerden tut yani okutulan ekmeklerden tut kurutulup asılan pidelerden tut Veyahut dükkanın bereketini artırsın deyip ilk siftah diye koydukları paralardan tut vesaire. Bunlar yok mu kardeşlerim? Allah bizlerin hidayetini artırsın. Cehaletimizi gidersin. Bizlere doğruyu göstersin. Bakın geçmişteki ümmeti nasıl aldatmış. Bugünse bizler ne haldeyiz? tarih her zaman tekerürden ibaret kardeşlerim Allah hakkı görenlerden hakka kulak verenlerden eylesin bakın Yüce Rabbimiz elçisi Muhammed'i tevhid ve İslam hidayetiyle gönderdiği vakit Kureyş bunu hayret ve hiddetle karşıladılar bakın ne diyorlar ya ne demek Muhammed birçok ilahları bir tek ilah mı yapacağız? Bu doğrusu çok şaşılacak bir şey diyor. Rabbimiz bunu Sad suresinin 5. ayetinde bildiriyor kardeşlerim. Yani o olaya, o vakaya çok ilahlı olmaya insanlar kendini öyle kaptırmış ki o kadar doğal bakılıyor ki bu meseleye Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları bir tek kelimeye davet ediyor. Bu kelimeyi duyar duymaz hiddetleniyorlar ve yani birçok ilahı bir ilah mı yapacağız? Doğrusu sen şaşırmış ve şaşılacak bir şey söylüyorsun diyorlar. Kardeşlerim Araplar bu yukarıdaki saydığımız ve saymadığımız birçok putlardan başka aynen Kabe gibi hürmet ve tavaf ettikleri, ziyarette bulunup kurbanlar kestikleri, bir takım makamlar da edinmişti. Bu makamlar bu derece hürmet edilen evlerden ibaretti. Bu makamların da tıpkı Kabe'deki gibi, hizmetçi ve bakıcıları vardı. Ziyaretçiler burada, aynen Kabe gibi tavaf eder, Oralarda kurbanlar keserdi. Yanında bir putu olmaksın, sefere çıkmış bulunan bir yolcu, etrafından dört adet taş bulup getirir, bunların hangisinin daha güzel olduğuna bakar, bu güzel olanını put edinip tapar, diğer üçünü de tencerenin, altında saç ayağı olarak kullanırdı Taptığı o taşı Rabb ve ilah edinir oradan göç ettiği sırada onu bırakıp giderdi bir başka yerde konakladığı sırada yine böyle yapardı Aleykümselamu Aleykümselamu Rabbim Evet kardeşlerim, görüyorsunuz değil mi? Hasan bin Rabia diyor ki, Ben Eburaca el-Utari'nin, biz cahiliye zamanında taşlara tapardık. Tapınmakta olduğumuz taşın daha güzelini bulduğumuz zaman, onu alıp ilah edinir. Tapınmakta olduğumuzu ise, tapınmakta olduğumuz ise atardık taş bulamadığımız ise birkaç avuç toprağı bir yere yığar bunun üzerine bir koyunun üstünü sağar sonra bu toprağa yığınını düzeltir ona tapınırdık diyor evet kardeşlerim Allah her türlü şirk küfürden bizleri uzak etsin Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiği zaman Kabe'nin avlusunda 360 tane put vardı. Aleykümselam, hoş geldiniz. Allah isyanınızı itaata çevirsin. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, elindeki silahın ucu ile bunlara dokundu. Onları da yüzüstü yere düşürdü. Allah'ın Resulü ve Vesselam hem bunlara dokunuyor, yüzüstü düşürüyor hem de bu sırada hak geldi, batıl yıkıldı. Zaten batıl daima yıkılmaya mahkumdur demiştir. Sonra ve selam mescidin dışına çıkarılmasını emretti. Hepsi dışarı çıkarıldı ve ateşe verilerek yakıldı, kırıldı. Evet, şeytanın müşrikleri oyuncak haline getirmesinin sebepleri Evet kardeşlerim, şeytanın müşrikleri böyle oyuncak haline getirip kendilerini itaat ve tesiri sahasına almasının şüphesiz bir takım sebepleri vardır. Çünkü şeytan onları ancak kendilerinin akılları ve akıllarında taşıdıkları zihniyetleri nispetinde tesir sahası alıp, içine alıp, kendisinin oyuncağı haline getirmiştir. Bakıyorsunuz, şeytan bazı müşrikleri putlara tapınmaları için ölmüş kişilere sevgi ve saygı cihetinden girerek aldatmış. Nitekim Nuh Aleyhisselam'ın kavminde bu böyle olmuş. Çünkü onlar putlarını kendi kavimlerinin bazı salih ve veli zatların suretinde yapmışlardır. İşte bunun için ve Vesselam Efendimiz kabirler üzerine mescitler yapanları lanetlemiş. Yine kabirlere karşı namaz kılınmasını da yasaklanmış. Yine kardeşlerim kabirlerin tapılan bir put haline gelmemesi için Rabbine dua etmiş yine kabrinin bayram yeri haline getirilmesinden ümmetini nehyetmiş. Evet. Ve peygamberlerin kabirlerini mescit edinen bir topluluğa Yüce Allah'ın gadabı çok şiddetli olmuştur diye buyurmuştur. Aynı zamanda Aleyhisselatü Vesselam kabirlerin tesviyesini düzlenmesini ve putların kırılmasını emretmiştir kardeşlerim.